İzeger'in Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'den yapılan açıklamada Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremin mali faturasının 4 milyar doları bulabileceği tahmin edildi. Fitch'in depreme dair yayınlanan yazısında bir zararları tahmin etmek zor ancak 2 milyar ABD dolarını aşmaları muhtemel görünüyor. 4 milyar ABD dolarına veya daha fazlasına ulaşabilir. Bununla birlikte etkilenen bölgelerdeki düşük sigorta kapsamı nedeniyle sigortalı kayıplar çok daha düşük. Belki yaklaşık 1 milyar ABD doları civarında olabilir ifadeleri yer aldı. Yazıda ayrıca hem Türkiye'de hem de Suriye'de depremden etkilenen bölgelerin çoğunda sigorta kapsamının düşük olmasının muhtemel olduğu belirtildi. Deprem sigortasının Türkiye'de çok sık uygulanmadığı belirtilen yazıda Türkiye Doğal Afet Sigortaları Havuzu DASK, 1999 İzmit depreminden sonra kentsel alanlardaki konutlarda meydana gelen deprem hasarlarını karşılamak için oluşturulmuştur ancak insan kayıplarını Sorumluluk iddialarını veya iş kesintisi gibi dolaylı kayıpları kapsamaz. Ayrıca deprem sigortası Türkiye'de teknik olarak bir zorunluluktur. Uygulamada çok sık uygulanmaz. Sonuç olarak pek çok mesken mülkü sigortalı değil dendi. Fitch ayrıca Türkiye'deki iç savaş ve ekonomik etkileri nedeniyle sigorta kapsamının orada da muhtemelen çok daha düşük olduğunu belirtti. Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, yıkıcı depremler sonucunda uğranan büyük kayıp için Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Dünya Bankası Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlayacak. Bankadan yapılan açıklamada felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığını bildirdi. Bankanın açıklamasında depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağında bulundu aktarıldığını belirtti. Bankanın açıklamasında yardımın belediye düzeyinde temel altyapının yeniden inşası için kullanılacağı bildirildi. Çin Meteoroloji İdaresi geçen yaz rekor kıran sıcaklıklar ve uzun bir kuraklığın ülkenin elektrik kaynaklarını mahvetmesi ve hasadı aksatmasının ardından bölgesel yetkilileri bu yıl daha da şiddetli aşırı hava koşullarına hazırlanmaları konusunda uyardı. Çin Meteoroloji İdaresi sözcüsü Song Shanyun Çin'in güney bölgelerinin daha kalıcı yüksek sıcaklıklara hazırlanmaları ve yazın talebi karşılamak için enerji kaynaklarını hazırlamaları gerektiğini söyledi. Kuzey bölgelerini ise şiddetli seller için uyardı. Song şu anda küresel ısınma hızlanıyor ve iklim değişikliğinin etkisi altında iklim sistemi giderek istikrarsız hale geliyor dedi. Çin geçen haziran ayında 70 günden fazla süren, mahsullere zarar veren, gölleri ve rezervuarları kurutan ve Yangtze nehri havzasında yıkıcı orman yangınlarına neden olan sıcak hava dalgasıyla sarsıldı. Ağustos ayında 267 kadar meteoroloji istasyonu bugüne kadarki en yüksek sıcaklıkları kaydetti. Sichuan ve Chongqing'in güneybatı bölgelerindeki yağış miktarındaki keskin düşüş hidroelektrik tesislerine üretimi kesmeye zorladı. Yerel endüstriler operasyonlarını kısıtlamak zorunda kaldı ve Doğu kıyısının elektrik dağıtımları etkilendi. Hükümetten uzman Chia Chelong 2022'nin tamamı boyunca Çin'deki ortalama sıcaklıkların genel ortalamanın 0,62 derece üzerinde ve 10,5 dereceye ulaştığını ve ortalama sıcaklıkların ilkbahar yaz ve sonbaharda kaydedilen en yüksek seviyede olduğunu söyledi. Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğinin yanında berrak suyuyla dikkat çeken Gökpınar Gölü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından çamura bulandı. Kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen ve Bozkır'ın nazar boncuğu olarak da bilinen Gökpınar Gölü doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Dünyanın en berrak göllerinden bir tanesi olarak ziyaretçi akınına uğrayan Gökpınar Gölü Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen noktalardan biri oldu. Doğal turkuaz rengiyle ziyaretçilerini mest eden Gökpınar Gölü yaşanan depremin ardından su seviyesi çekildi adeta çamur deryasına döndü. Depremin yaşandığı ilk gün kaydedilen görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı. Doğal bir akvaryum andıran çamura bulanan gölün bugünlerde eski haline dönmeye başlandığı söyleniyor. Gölün korunması için de Change.org'da bir imza kampanyası vardı. Şimdi bakalım eski haline dönecek mi? Cumhuriyetten Şeyda Öztürk'ün haberine göre Bilecik Gölpazarı'ndaki verimli tarım arazilerine kurulmak istenen Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yani OSB köylülerin, meslek odalarının ve çevre derneklerinin tepkisini çekiyor. Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılmak istenen 78 milyon 128 lira değerindeki projeye Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Aralık 2022'de çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED olumlu kararı verildi yaklaşık 600 bin metre tarım alanlarını etkileyecek projenin iptal edilmesini istiyor Gölpazarı Çevre Koruma Derneği ve Yurttaşlar. Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtılar. Davaya TUMOP ve Ziraat Mühendisleri Odası da müdahil oldu. Köylüler projeye tepkilerini göstermek için Kasım 2021'de halkın katılımı toplantısına 70 traktörle gitti. Depremin can yakanı etkilerinin bir an önce giderilmesi dileğiyle esen kalın.